Bismillahirrahmanirrahim 174, 175 ve 176 Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip de onu az bir pahaya satanlar işte onlar karınlarını ateşten başka bir şey yemezler kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz onları temize de çıkarmaz ve onlar için acıklı bir azap vardır onlar hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında azabı satın almışlardır. Onlar ateşe karşı ne de sabırlıdırlar. Bu Allah'ın kitabı hak olarak indirilmiş olup, o kitapta ihtilafa düşenlerin, şüphesiz ki tek uzak bir şikak çıkmaz içinde olmalarındandır. Buradaysa Rabbimiz Sübhanahu ve Teala hemen geriye döndü. Ve tekrar bir hatırlatma yapıyor yani Allah'ın emrini gizleyip istismar edenleri tekrar gündeme getiriyor Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip de onu az bir pahaya satanlar ile bu noktada Yahudileri kastetmekte çünkü onlar yanlarında bulunan kitapta aleyhissalatü vesselamın risalet ve nübüvvetine delil olan nitelikleri saklamışlar gizlemişler bunu yaparken de ellerinden başkalarının gitmemesi ve Araplardan elde ettikleri hediyeleri, ikramları kaybetmeme kastı gütmüşlerdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kitaplarındaki niteliklerini açıklayacak olursa insanların Hazreti Peygamber'e tabi olup kendilerini terk etmelerinden korkmuşlardı. Allah'ın laneti onların üzerlerine olsun böylece basit şeylerden dolayı gerçeği gizlediler ve nefislerini bu basit şeylere sattılar hidayetten yüz çevirip hakka iktibadan uzaklaşıp Resul'ü tasdik etmeyi ve Allah katından getirdiği gerçeklere inanmayı bu basit şeylerle değiştirdiler dünya ve ahirette hüsnana uğrayıp kaybettiler dünyada kaybettiler onun peygamberliğinin delillerini, mucizelerini apaçık olarak ortaya koydukları halde. Yahudilerin peygambere tabi olmasından korktukları Araplar bu konuda ve Vesselam'ı tasdik etmişler. Yahudilerle savaşmak için peygambere yardımcı olmuşlardır. Böylece Yahudiler gazab içinde gazabı hak ettiler. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz onları temize çıkarmaz ve onlar için acıklı bir azap vardır çünkü Allah onlara kızmıştır zira onlar bildikleri halde gerçeği gizlediler bu sebeple de gazabı hak ettiler aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle diyor Allah üç kişiyle konuşmaz onlara rahmet nazarıyla bakmaz ve onları temize çıkarmaz bunlar kimdir diye sorulduğunda zina eden yaşlı yalan söyleyen hükümdar ve kibirlenen fakir demiştir Allah subhanahu ve teala bu üç hasletten de bizleri beri buyursun kardeşlerim bu Allah'ın kitabı hak olarak indirilmiş olup o kitapta ihtilafa düşenlerin şüphesiz ki pek uzak bir şikak içinde olmalarındandır buyuruyor. Onlar bu şiddetli azabı hak etmişler. Çünkü allah Teala Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ve ondan önceki bütün peygamberlere gönderdiği kitaplarında hakkı hak olarak ortaya koymuş ve batılı iptal etmiştir. Onlar ise Allah'ın ayetlerini alay konusu etmişlerdir. Kitapları kendilerine ellerindeki bilgi ve belgeyi açıklayıp yayınlamayı emrettiği halde onlar emri reddedip gerçek bilgiyi tekzip etmişlerdir. Evet. 177 Yüzlerinizi doğru batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir Allah'a ahiret gününe meleklere kitaplara peygamberlere iman eden malını seve seve yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilenenlere, kölelere, esirlere veren, namazı kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında ahitlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve şiddetli savaş anında sabredenlerindir. İşte sadık olanlar onlardır, mutlaki olanlar da onlardır. Evet. Allah bu iyiliklerle amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Bakın o kadar önemli cümleler var ki burada, doğru ve inanç esaslarının hepsini sanki burada alıyor. Ebu Zer diyor ki, Ali Celalettin iman nedir diye soruldu. Ali Celalettin bu ayeti kelimeyi sonuna kadar okudu ve sonra Ebuzer yine iman nedir diye sorduğunda Ali Celalettin Aleyhisselam efendimiz sen iyi bir amel işlediğin zaman kalbin onunla sevinir, kötü bir amel işlediğin zaman kalbin ondan nefret eder buyurmuştur. Evet. Adamın biri Ebuzer'e geliyor, iman nedir diye soruyor. Ebuzer ise bu ayeti sonuna kadar okumuştur. Bu ayet kelimenin tefsiri gelince kardeşlerim, Allahü Teala önce müminlere Beytül Mukaddese doğru yönelme emretti, sonra kabirye döndürdü. Bu durum ehli kitaptan bir grupla bazı Müslümanlara çok zor geldi. Bu üzerine Allah ve Teala, bu emirdeki hikmeti açıklayıcı ayeti indirdi. Kıblenin tahvilindeki ana maksadın Allah Azze ve Celle'ye itaat, emirlerine boyun eğme, döndürdüğü yene yönelme, getirdiği hükme uyma olduğunu ve bunun da bir yani iyilik takva ve Kamil iman olduğunu ne yapıyor belirtmiştir. Doğru ve batı yönüne yönelmenin asıl iyilik ve itaat anlamına gelmediğini Allah'ın emriyle dininin boyluğuyla olmayınca hiçbir anlam taşımayacağını bildiriyor. Ve diyor ki yüzlerinizi doğru ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Lakin iyilik Allah'a ahiret gününe meleklere, kitaplara, peygamberlere iman buyurmuştur. Nitekin kurban ve hediyeler konusunda da Allahu Teala'ya onların ne eti ne kanı ulaşır. Sadece sizden takva Allah'a ulaşır buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Lakin asıl bir Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara yani bütün bunların bir çeşidine girdiği burada ne yapıyor bildiriliyor. Bu da sanki doğru inanç esaslarının ardarda dizilmesi. Vaheti kelimeye kardeşlerim. İnşallah biz yazın devamlı okuyun. Ardarda arda gelen bu kelimelerin dinin temel taşları olduğunu anlamaya çalışın ve ömür boyu unutmayıp hayatınıza geçirin inşallah. Allah'ın selamı peygamberlerin ve bütün peygamberlerin üzerine olsun kardeşlerim. Malını seve seve veren, malını verirken onu hem seven hem de vermek isteyen. Bu ayette izahında gelen nakilde bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Sadakanın eftali, senin sağlıklı cenni olduğun halde zenginliği bekleyerek ve fakirlikten korkarak sadaka vermendir diyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözünü bir daha tekrarlayayım. Müslüm ve Bukhari'de bulabilirsiniz bunu. Sadakanın eftali, senin sağlıklı cimri olduğun halde zenginliği bekleyerek ve fakirlikten korkarak sadaka vermendir diyor. Yine İbn-i gelen bu ayet konusundaki hadiste senin sağlıklı ve tutkulu olarak zenginliği uman fakirlikten korkarak vermendir buyurmuştur. Ve sanki bu konuyu en güzel açıklayan ayetlerden bir tanesi haşır dokuzdur kardeşlerim kendileri zaruret içinde bulunsalar da onları kendilerine tercih ederler nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler işte onlar seraha erenlerdir kendi nefislerine din kardeşlerini tercih ettiler de Allah onlardan razı oldu diyor Evet. Allah subhanahu ve teala bizlere hakkı hak bülüp yaşayanlardan eylesin gerçekten önemli ayetler gerçekten amel edilmesi gereken ayetlerdir yakınlarına kişinin akrabaları sadaka verilmesi daha evla olanlardır nitekim hadiste miskinlere sadaka sadakadır Yakını olanlara sadaka iki kere sadakadır demiştir Aleyhisselatü Vesselam bir sadaka bir sıladır. Onlar senin için en yakın olandır. Senin iyiliğine ve ihsanına en layık onlardır demiştir. Yetimlere ise bunlar babaları ölmüş, henüz buluğa ermemiş, kendi kazançlarını kendileri temin edemeyecek duruma gelmemiş olan küçük yavrulardır. Aleyhissalatü Vesselam bunlardan bahsederken buluğa erdikten sonra yetimlik yoktur buyurmuştur. Miskinlere gelince bunlar yiyecek, yiyecek ve oturacak imkana sahip olmayanlardır. Onlara ihtiyaçlarını kapatacak ve sıkıntılarını giderecek miktarda verilir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin dediği gibi miskin şu bir veya iki hurma veya iki lokma verilen gezginler değildir. Ancak miskin, ihtiyacını giderecek bir imkan bulamayan ve bu durumu başkaları tarafından fark edilip de kendisine sadaka verilmeyen kişidir buyurmuştur. Yolcuya gelince kardeşlerim, yiyeceği tükenmiş olan, yolda giden yolcuları memleketlerine ulaştıracak kadar gerekli imkan verilir. dilenenlerse Bunlar isteyip de zekat ve sadaka verilen kişilerdir. ve Vesselam Efendimiz, dilenci atın üstünde gelse de onun bir hakkı vardır demiştir. At sırtında dahi gelse onu boş çevirmeyin diyor. Tabi bu noktada insan at sırtında gelen bir adama verir mi? verir Ama onların akıbetine baktığımızda, onlar kıyamet gününde Ya Rabbi benim elim de vardı yüzüm de vardı neden burada el ve yüzüm yok diye sorduğunda Allah subhanahu ve teala ben sana el de verdim yüz de verdim ama sen yüzsüzlük yaptın işte burada da bunun cezası senin böyle haşrolmandır diyecektir kölelere Bunlar esirlikten kurtulmak üzere sözleşme yapıp da sözleşmenin karşılığını ödeyememiş olanlardır. Bu sınıfların bir çoğu hakkında Tevbe suresindeki zekat ayetinde inşallah detaylı bir şekilde izahı gelecek. Tevbe 60'ta Rabbim subhanahu ve teala müsaade ederse inşallah orada zekat ve ahkamıyla alakalı geniş bir şekilde Açıkladığımızda buna da gireceğiz. Satma benti kayıptan nakilde Satma aleyhissalatü vesselama Malda zekattan başka bir hak var mı diyor. Aleyhissalatü vesselam ona Malını seve seve yakınlarına, yetimlerine, miskinlere, yolculara, dilenenlere, kölelere, esirlere verin ayetini sonuna kadar okumuştur. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Hoş geldiniz Kardeşler Namazı kılan Zekatı veren Yani namazı Ruku ve secdeleriyle Huzur ve huşu içinde Şerii adaba uygun olarak Eda edin Zeka, Zekatı veren Buradaki zekatın Canın zekatı olması Ve bedeni her çeşit aşağılık ve kötü Kurtarması olmasıdır Allahü Teala Kendini arıtan felaha ermiştir. Kendini fenalıktan gömen kimse de kaybetmiştir diyor Şems 9 ve 10'da. E, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Her doğan çocuk Akikaya rehin olarak doğar diyor. Hiç duydunuz mu Aleyhisselatü Vesselam? İnsanın demek ki rehin olarak olduğu şeyler de var. Ama maalesef yaşamış olduğumuz şu toplumda insanlar gösteriş için kurban keserler. Hacca gider kurban kesmez. Yani orada haccin menasikinden olanı. Giderken sarı danayı keser. Gelince de keser. Millete yemek ikram eder. Ama her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar. Yani kızsa bir koç erkekse iki koç gücü yetene ama maalesef bu toplum bunu ne yapıyor eğitilmediği için uzak kalmış ve unuttuğu sünnetlerden Allah subhanahu ve teala bunu tekrar işlemeye yaşamaya bizleri mutlaka olsun gücü yeten insanın çocuğuna yedinci gün ismini koyup akikayı kesmesi gerekir gücü yetmiyorsa gücü yettiği zaman keser veyahut da o çocuk buluğa erdiğinde gücü yettiğinde kendi adına da kesebilir. Yani her kişi akikaya rehin olarak doğar. 178 Ey iman edenler öldürmede size kısas fark kılındı. Hür hürle. Köle ile, dişi dişiyle. Ama şimdi kardeşi tarafından affedilirse, maruz olan emre itibar etmeli ve ona güzellikten diyet ödemelidir. Bu Rabbimiz tarafından bir hafifletme ve rahmettir. Kim bundan sonra da tecavüzde bulunursa onun için tek acıklı bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! ta ki sakınasınız Rabbimiz subhanahu ve teala size kısasta adalet yazıldı ey müminler sizden hür bir kişiye karşılık hür bir kişi köleye karşılık köle dişiye karşılık dişi kısas etmek gerekir hattı aşı tecavüz etmeyin nitekim sizden öncekiler hatta aştılar ve Allah'ın onlar hakkındaki hükmünü değiştirdiler bunun sebebi Kurayza ve Nadir oğullarıdır. Nadir oğulları cahiliyet devrinde Kurayza oğulları ile savaşmış ve onları yenmişlerdi. Nadir oğullarından bir kişi Kurayza oğullarından birini öldürürse buna karşılık o öldürülmez sadece yüz ve sak göre 200 kilogram hurma fidye verirdi. Kurayza oğullarından birisi Nadir oğullarından birisini öldürse Buna karşılık o da öldürülür. Eğer fidyeleşirse bu takdirde 200 yüz dese kurma fidye verirlerdi. Yani Kuray diyetinin bir misli bunun üzerine Allahü Teala kısasta adalet emretti. Kendileri hakkında verilmiş olan ilahi hükme küfür ve azgınlık sebebiyle karşı gelen onu tahrif eden fesatçıların yoluna uğurmaması bildirerek İyi iman edenler öldürmede size kısa farz kılındı. Hür hür ile, köle köleyle, dişi dişi ile diye ugrulmuştur.